Nem Suresi, 93 ayet olup Mekke döneminde inmiştir. İsmini 18. ayetinde geçen ve karıncalar vadisi anlamına gelen Nem kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <Sessizlik> تاسين بسم الله الرحمن الرحيم تاسين Şunlar, Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir. اَلَّذ۪ينَ يُطِينُونَ الصَّلَاةَ وَيُطْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ O ki namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir, ve ahirete kesin olarak iman ederler. Innellezine la biz Ahirete iman etmeyenlere, yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar, körelmiş bir vaziyette bocalar dururlar. Ula'ikellezine <gülüyor> lehum. Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır. Fakat sana gelince ey Resulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir. İnne <Sessizlik> Nitekim, Resullerden olan Musa da, çölde geceliğin yol alırken, ailesine, durun, demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim, belki oradan yol hakkında bir bilgi alır, yahut hiç değilse bir ateş koru getirir de, ısınmanızı sağlarım. <Sessizlik> varır varmaz, birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir. Ya Muhammed. Dinle Musa. Ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım. <Sessizlik> Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar buyurdu. <Sessizlik> Benden korkanlar zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim. <gülüyor> Haydi, elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavun'a ve onun halkına göstereceğin dokuz mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar, yoldan tam çıkmış bir güruhtur. <Sessizlik> cizve ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde bu besbelli bir büyü dediler. <gülüyor> Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. <Gülüyor> Davud ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. <gülüyor>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 Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Ay. What is no.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 Wow.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 Bir de, kuşları teftiş etti de, hüt hütü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı, dedi. <gülüyor> kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım yahut boynunu keseceğim. <gülüyor>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 Halbuki O, en geniş hükümranlığın ve O, en büyük aşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bakalım dedi Süleyman. Doğru mu söyledin yoksa yalancının tekimesin bunu anlayacağız <gülüyor> Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle. <Gülüyor> Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. İnnehu min ve innehu Mektup Süleyman'dandır. Ve Rahman ve Rahim olan, Allah'ın adıyla, diye başlayıp, <gülüyor> Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin, diye devam etmektedir. O Değerli danışmanlarım bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Peki bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan, hiçbir meseleyi hükme bağlamam. Altyazı <gülüyor> Biz güçlü kuvvetliyiz savaşçı milletiz ama yetki sizindir değerlendirip münasip gördüğünüz emri verin dediler. Ale <gülüyor> innel dedik kraliçe hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder halkının eşrafını da sefil ve zeliil ederler evet istilacılar hep böyle yaparlar <gülüyor> Ben şimdi onlara bir hediye gönderip elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. Selam Ege Süleymana gelince o elçiye siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz oysa Allah'ın bana verdiği nimetler sizin verdiğinizden daha hayırlıdır ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz dedi <gülüyor> Dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından malup ve zelil olarak çıkaracağız. Ah! Sonra Süleyman onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince yanındaki danışmanlarına değerli danışmanlarım. Onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce içinizden kim onun tahtını bana getirebilir dedi. <Gülüyor> Kimlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter, hem de zayi etmeden güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim. kitaptan ilim olan bir zat da, ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez, Süleyman, kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu Rabbimin lütuflarındandır. Bu, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlerden mi olacağım diye beni sınamak içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. <Gülüyor> Dedi ki, şimdi Kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı? Bye -bye. zonuna girince ona senin tahtında böyle midir diye soruldu sanki o dedi zaten bize daha önce ilim nasip edildi onun içinde biz teslimiyet gösterenlerden olduk <gülüyor> Öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti çünkü o kafir bir millete mensuptu. <gülüyor> Oh, Kraliçe'ye, buyurun saraya girin, denildi. Sarayın eyvanını görünce, zemininde engin ve duruş olduğunu zannedip, eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu sırçadan yapılmış, şeffaf bir saraydır. Kraliçe, ya Rabbi dedi, ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum. <Gülüyor> Bir vakit biz Semut halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük olu verdiler. <Sessizlik> Ey halkım, dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz? قالوا طيوني بكل من نعك Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz. Diye cevap verdi. <gülüyor> Şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı. <Sessizlik> ederek aralarında şöyle anlaştılar: Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz. <Gülüyor> Onlar bir tuzak kurdular. Ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik. <gülüyor> İşte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik <Sessizlik> İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. <Gülüyor> edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki, siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha. <gülüyor> Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir grupsunuz öyle. Halkının buna karşı verdiği cevap sadece Lutu ve etrafındakileri şehrinizden kovun çünkü onlar çok temiz insanlar Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu. <Sessizlik> Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik. <gülüyor> öyle berbat bir yağmur indirdik ki. Uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu. <gülüyor> De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa O'na ortak saydıkları şeyler mi? اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi?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 مبيب <تصفيق> المطر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 Onun içindir ki kafirler, sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp, toz toprak olduktan sonra, biz mi diriltilik kabirden çıkarılacağız? <Gülüyor> Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. <gülüyor> deki hele dünyayı bir dolaşın da suçlu kafirlerin akibetleri nasıl olmuş görün? <Gülüyor> Onlardan ötürü sakın üzülme. Ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. İddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler. De ki,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 Onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir. <gülüyor> Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta yer almasın. <Gülüyor> Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin, pek çoğunu, İsrail oğullarını anlatmaktadır. <Sessizlik> Hem Kur'an,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 O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur. <Gülüyor>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 doğuşma günü her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar Ay, hesap yerine vardıklarında Allah Teala demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi yoksa ne yaptınız <gülüyor> İstedikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı. <Gülüyor> Onlar anlamıyorlar mı ki biz insanların dinlenip sükunet bulmaları için geceyi çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. <Gülüyor>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 Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun, ateşe yuvarlanırlar. Siz, işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız? اِنَّمَا اُمِتْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّهَا Bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a yalnız ona ibadet etmem emredildi keza bana Allah'a teslim olanların ilki olmam <gülüyor>